Mihrab çevresindeki çiniler mihrabın arkasında, duvarı boydan boya kuşak şeklinde saran kobalt mavisi çini kuşak üzerinde. Celis-ül hat ile Bakara suresinin 255. ayeti Ayet-ül yazılıdır. Çin'i kuşağın sonunda kırmızı renkte beyaz konturlu rozet içerisinde kitabı Fakir Muhammed 1016 yazılıdır. Mihrabın sağında ve solunda yer alan dehlizler içerisinde çin'i panolar bulunmaktadır. Sol taraftaki dehlizde eski hünkar mahfiline ait bitkisel desenli çin'i pano. 16. yüzyıla tarihlenen İznik Çinlilerinden oluşmaktadır. Sağ tarafta bulunan Dehiz'deki panoda iki ayrı tasvir yer almaktadır. Bunlardan biri 8 parçadan oluşan Kabe tasvirini, diğeri ise Hz. Muhammed'in türbesini göstermektedir. Burada yer alan Çinlilerden. 16. ve 17. yüzyılda da Türk Çin'i sanatının doruk noktasına ulaştığı anlaşılmaktadır. Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi'ndeki Çiniler Sultan 1. Mahmut Kütüphanesi'nde kullanılan Çiniler 16-18. yüzyıllar arasında üretilmiş iznik, kütahya ve tekfur atölyelerine ait güzel örneklerdendir. Kütüphanenin okuma odası ile kitapların bulunduğu yeri hazine-i kütüp, birleştiren koridorda çiçek, gül karanfil, Lale ve Servi motiflerinin görüldüğü Çinipano bulunmaktadır. Kütüphane okuma salonunun doğu duvarında, Sultan 1. Mahmut'un somaki mermere resmedilmiş turası, üzerindeki Çinifriz'de kelime tevhid, üstte ise çivit mavisi zemine beyaz celiz sürüs yazıyla besmile, Haşr suresi 22. ayeti ve 23. ayetinin baş kısmı ve Allah'ın güzel isimleri Esmaül Hüsna yazılmıştır. Padişah türbelerindeki çiniler Sultan 2. Selim türbesinin içi 16. yüzyılın en güzel çinileriyle bezenmiştir. Alt pencerelerin üst kısmında çepe çevre saran çini kuşakta lacivert zemin üzerine beyaz ileceli sülüs tarzda Bakara suresi ve ayetül Kürsi yazılmıştır. Giriş kapısının iki yanına beyaz zemin üzerine mor, kırmızı, yeşil Mavi çiçek desenli Çin'i panolar yerleştirilmiştir. Dikdörtgen çerçeve içine alınmış panoların beyaz işleri, kırmızı, yeşil, mavi şakayıklar, yaprak ve çiçeklerle doldurulmuş, ortadaki lacivert zeminli bez madalyon, bahar dallarıyla süslenmiştir. Köşeliklerde ise kırmızı zemin üzerinde Çin bulutu motifleri görülmektedir. 16. yüzyılın en güzel Çin'i örneklerinden olan bu panolardan, sol taraftaki Çin'i pano aslanın taklididir. Orijinal çini pano İstanbul'da diş hekimliği yapan ve Sultan 2. Abdülhamid'in de diş hekimi olan eski eser koleksiyoncusu Albert Sorlindorghi tarafından 1895 yılında restore edilmek üzere Fransa'ya götürülmüştür. Ancak panonun imitasyonunun yapılarak yerine takıldığı Orijinalinin ise bugün Louvre Müzesi'nin Arts of Islam bölümünde 3919/2 265 envanter numarası ile sergilendiği bilinmektedir. Sultan III. Murat Türbesi'nin iç kısmı 16. yüzyıl İznik Çinileri ile süslüdür. Burada bulunan mercan kırmızısı renkteki çiniler sadece Osmanlı devrinde İznik çini atölyesinde bir nesil tarafından üretilmesi bakımından önemli olup bu çinilerin yapılış sırrı daha sonra bulunamamıştır. Türbenin içerisinde mavi zemin üzerine celî sülüs hatla Mülk suresi 1:22 ayeti yazılıdır. Çini kuşağın altında kalan yüzeyleri ise çeşitli renklerde güller, laleler, sümbüller, karanfiller, zambak yaprakları ve çin bulutları ile süslüdür. Mimar A'nın eseri olan türbenin dışında renk ve kompozisyon bakımından ilginç bir çini pano bulunmaktadır. Beyaz zemin üzerine Ortada mavi rengin egemen olduğu bir rozet dikkati çekmektedir. Nar çiçekleri, büyük hançer yaprakları, şakayık betimleri bu kompozisyonu tamamlamaktadır. Sultan 3. Mehmet Türbesi'nin içi, 17. yüzyılın başına tarihlenen İznik iş için ilerle süslenmiştir. Türbenin içerisinde mavi zemin üzerine Celisülüs hatla Besmele ve Cuma suresi yazılıdır.